Ben psikolojik danışman Nurcan Aralci. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet size bir bakayım. Perşembe günü saat üçte müsaitim. Acaba şeyiniz neyle ilgili bir Probleminiz? Arçop kullanımıyla ilgili. Peki sizden bir icam olacak. Gelmeden önce. Bu süre zarfında biraz daha probleminizle ilgili düşünüp kafanızda bazı şeyler oluşturursanız bizim için daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz iyi günler. Hoş geldiniz mürekkep. Hoş bulduk Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, ee, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Hani size randevu olmak için aradığınızda bu problemi biraz daha düşünmenizi söylemiştim. Düşündünüz mü acaba? Ya düşündüm, düşündüm ama açıkçası söylemek gerekirse pek elde tutulur bir sonuç bulduğum söylenemez. Evet, anlıyorum. Bir de hani hatırlamışken size de söyleyeyim. Danışma sırasında bazı notlar almam gerekecek. Hani sizin içinde bir sakıncası yoksa? Kesinlikle. Evet. Benim için hiçbir sakıncası yok. <gülüyor> o zaman başlayabileceğiz. Bir format gereği bir form doldurmamız gerekiyor. Adınız Murat Soyadınız Akıncı Annenizin adı Ayşe Babanızın adı Ahmet Evli misiniz? Evet, evliyim. Çocuğunuz var mı acaba? Evet, bir tane oğlum var. Eğitiminiz ne lisans mezunu. Acaba ne işle meşgulsünüz? İç mimar Yapıyorum. Daha önce psikolojik bir yardım aldınız mı? Hayır. E, herhangi bir psikolojik tedavi almadım önce. O halde size danışma hakkında birkaç bilgi vermem gerekiyor. Yani konuştuklarımız kesinlikle gizlilik yasasına dayanacaktır. Hani bu konuda bir şeyiniz olmasın, endişeniz. Yani burada konuştuklarımız burada kalacak. Ancak hani bir daha sonra izleyip tekrar daha size daha iyi bir yardımcı olabilmem için bir kayıt altına almam gerekiyor. Hani sizin de izniniz olursa video çekimi yapacağız. Üçüncü bir kişi tarafından izlemedi sürece benim şimdi psikolojisi Kesinlikle, yok. kesinlikle aramızda kalacak bu konuda rahat olabilirsiniz. Forma devam edelim. Herhangi bir sağlık probleminiz var mı? Yok öyle bir sağlık problemim olmadı. Yalnız geçenlerde bir hastaneye yatma yatmam gerekti de öyle önemli bir şey değildi. Rahatsızlığınız ne ile ilgiliydi biraz? Açar mısınız? Alkolü bu sefer yani bu son seferde biraz fazla kaçırmışım onunla ilgili. Yani ikinci mi fazla kullanırsınız yoksa bu cehennem? Ya Etrafımdakiler fazla kullandığımı düşünüyor ama ben bence de fazla değil. Sizce hiç kullanmanızın sebebi ne olabilir acaba? Yani içki neyin yerine koyuyor olabilirsin zaten Herhangi bir şeyin yerine koyduğum yok öyle arkadaş çevresinde keyfen kullanıyorum. Yani içki fazla kullanmadığınızı söylüyorsunuz o zaman. Evet. Öyle hani nedir? Keyfen arkadaş ortamında arkadaşlarla beraber olduğumuzda alıyorum. Peki herhalde. ne sıklıkla içersiniz? Mesela yani onları bu şekilde düşünmelerine sevk eden ne olabilir? Ya sıklık öyle pek fazla sık olduğu söylenemez. Hani arkadaş ortamında ki biz şöyle hani bir şey var. Sadece arkadaş ortamında mı? Yoksa hani böyle haftada bir sefer var mı? Ee, şöyle söyleyeyim hani e, Açıkçası biz arkadaşlarla genelde beraber Anlıyorum. Peki ne kadar süredir akıl kullanıyorsunuz? Çok uzun bir süre olmadı. iki yıla yakın bir süredir. Yani başlamanızı acaba ne sebep olmuş olabilir? Hiç düşünmünüz mü bunu? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben genelde beklediğim zaman e, öyle asabi, agresif e, tavırlar saygı biliyorum. Biraz asabi oluyorum. E, eşimi kırmamak, onu da etkilememek için e, dışarı çıkıyorum. Dışarıda da işte arkadaş devresi falan deyince kendimi alkol alırken buluyorum. Peki bu alkole düşkünlüğünüz acaba bir bağımlılık göstergesi olabilir mi? Hani daha önce bir tedavi aldınız mı veya bir test yaptırdınız mı? Hayır, bu konuda hiç ne tedavi aldım ne de herhangi bir test yaptırdım diyebilirim. Benim size gerçekten yardımcı olabilmem için öncelikle alkole bağımlılık derecenizi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü eğer fizyolojik bir bağımlılığınız varsa danışma açısından size bir şey yapabilme imkanım yok. Yani danışmanın bir faydası olmayacak bir bağımlılığınız varsa. O yüzden öncelikle bir psikiyatr gidip bağımlılık derecenizi öğrenmemiz gerekiyor. Tabii, nasıl isterseniz. Hani bunu söylerken yanlış anlamayın, hani emin olmak açısından. Yoksa eşinizin önerisiyle buraya gelmeniz ve onun söylediklerini makul bir şekilde cevap vermeniz zaten bağımlı olmadığınızın bir gösteriyesi olabilir. Yani amacımız kesin sonucu öğrenmek. Şöyle söyleyeyim. Açıkçası söyledikleriniz moralimi bir nebze de olsa yükseltti. Zaten eşimin de önerisiyle buraya geldim. O zaman o testi yaptırıp tekrar değerlendirme yapalım. O halde ilk randevunuzu ben vereyim. Önümüzdeki hafta bu saatte tekrar görüşelim. Tamam. Hani eğer olumlu bir sonuç alırsak, zaten kanaatimiz o yönde. Bu sorunları nasıl aşacağımız konusunda siz de biraz daha düşünürseniz, hani buna kafa yorarsanız ve ufak notlar alırsanız gelmeden önce, hani ne yapabiliriz konusunda bizim için daha iyi olacaktır. Böyle daha çok verim alabileceğimizi düşünüyorum. Tamam anladım. Peki bunun dışında yapabileceğim bir şey var mı? Yani bu konuştuklarımızı yapmanız bizim için yeterli olacaktır. Zaten günlük süremiz doldu. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Öyleyse. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Sevindi gördüm sizi. Evet. İyi test sonuçlarımı aldım. <gülüyor> ee... Falanlı değilmişim, buyurun. Evet, sizin adınıza çok sevindim. <gülüyor> ben de sevindim. Evet, şimdi sonucumuzu da aldığımıza göre artık yeni bir yor haritemizi çizip terapiye başlayabiliriz. Tabii ki, siz nasıl isterseniz. Hani şimdiye kadar genellikle hep çevrenizden bahsettik. Artık biraz daha geçmişinize, çocukluğunuza ve geçmiş yaşantılarınıza biraz daha bahsedebiliriz. Biraz bahseder misiniz geçmiş yaşantılarınızı? Ee, öyle sakin, normal bir çocukluğum vardı. Hani öyle aşırı bir farklı bir durum yoktu. gayet. normal geçirdim. Mesela. Biraz daha açar mısınız? Yani. Ee, genelde annem ve kız kardeşimle çok yakındık. Hani. Yani, yani yakınlık, de beraber... yakınlık derken. Yani yakınlık. Şöyle söyleyeyim. E, hani annemle veya kız kardeşimle dertleşirdim. Sorunlarımızı birbirimize anlatırdı. Mesela akşamları yemek yedikten sonra kız kardeşimle odamda oyunlar oynardık. Annem gelirdi, beraber vakit geçirirdik. Annem bizimle ilgilenirdi. Peki okul hayatınız nasıldı küçükken? İşte ilkokul. Öyle ortalama bir öğrenciydim. Evet. Yani çevrenizde mesela lisedeyken akul kullanan arkadaşlarınız var mıydı? Ee... Lise'de ve üniversitede düzenli olarak e, kullanan arkadaşlarım vardı. Hani onun dışında da öyle aşırı bir geniş arka kullanan arkadaşlarım olmadı. Ama ben öyle idealda bir diyebilirim. Yani o zaman da az doğrusu olsa yürüdünüz. Peki bunun sebebi neydi acaba? O zaman neydi? E, genelde arkadaş ortamından dolayı öyle keyfi e, kullanılıyordum. Ama tabii zaman zaman evdeki problemlerden dolayı da kullandığım oldu. Bu evdeki problemler derken ne gibi mesela? Öyle her ailede olan normal problemler. Çocukluk döneminizde babanızdan pek bahsetmediniz. Hani biraz babanızı anlatır mısınız? Ya öyle hani normal babo ilişkisi. Gel sıradan babo ilişkisi anlıyorum. Geçmişinizi irdeleyen bir Test uygulamak istiyorum size. Tabii sizin içinde bir sakıncası yoksa. Tabii. Murat Bey. Hani bu test şöyle bir test. Öncelikle burada size okuyacağım eksik cümleleri siz hemen aklınıza geldiği şekilde tamamlayacaksınız. Yani burada önemli olan hani kendinizi kısıtlamadan aklınıza ilk geleni söyleyin. Anladım. O zaman başlayalım. Çocukken Sakin bir çocuktum. Babam. Babam keşke bizimle daha çok vakit geçirseydi. <Gülüyor> Problemlerim. ...problemlerim keşke beni bu kadar boğmasaydı. Hayat... Hayat... Hayat... ...bazen çok boş geliyor. Ben daha gençken... Gençken çok fazla sorumlu aldım. Babamı severim fakat. Ee, babamı severim fakat beni pek dinlemezdi. Yalnızken nokta nokta düşünüyorum. Anlısken hayatın beni gerçekten yorduğunu düşünüyorum. Babam hiç. <gülüyor> hiç başımı okşamazdı. Keşke baba bana o kadar sorunlu yüklemeseydi. Kurtulmak istediğim korku sevdiklerimi kaybetme korkusu. Testimiz tamamladık Murat Bey. Bundan sonra terapimize kanefele devam edelim isterseniz. Nasıl sizler? Evet Murat Bey. Uzanın ve kendinizi rahat hissedin. Terapi sırasında söylediklerime odaklanıp kendinizi kısıtlamadan içinizden geldiği gibi konuşmaya gayret gösterin. Terapinin daha verimli bir hal alabilmesi için söylediklerimizi yapmanız bizim için çok önemli. Tamam. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın ve rahatlamaya çalışın. Kendinizi rahat hissettiğinizde, konuşmaya uygun bir hal aldığınızda lütfen bana söyleyin. <gülüyor> tamam. Kendimi hazır hissediyorum. Evet. O halde başlayabiliriz. Bana Babanızla aranızda geçen olayları ve anılarınızı biraz anlatabilir misiniz? Yani bu anılar çocukluğunuzdan, gençliğinizden, hatta bugünlerden olabilir. Evet, aslında çok mutlu bir aileydik. Babam tüccardı. O 12 yaşlarımı çok iyi hatırlıyorum. Çok mutluyduk. Annem, ablam ve ben. Hep beraberdik. Babam eve geldiğinde zaten akşam olurdu çünkü işleri çok yoğundu. Kardeşim ve ben okuldayken bazen annem alır okul annem alırdık çıkıp beraber vakit geçirirdik. Annemin mutlu olması aslında bizim bizim de mutlu olmamızdı. Keşke keşke hep böyle devam etseydi. Evet sen devam ettin daha sonra peki? Sonra. İşte sonra, herkesin başına gelebilecek olaylarla karşılaştık. Nedir bu olaylar? Babam, babam ve ortakları anlaşamamış. Babam pek anlatmazdı zaten böyle şeyleri. Ben de pek bilmiyorum. Ama tek bildiğim, tek bildiğim hayatımın bir anda tersine dönmesi. Onu iyi biliyorum. Artık babam eve bile gelmez oldu. Saatleri bile belli değildi. Bahçesinde oyun oynadığım o ev, okulum, arkadaşlarım... O günler bir daha yerine gelmeyecekti. Gelmedi de zaten. Evet, gelmedi. İşte yaşam koşulları bir şekilde değişti. Bir anda tersine döndü. Çevrem değişti. Artık ne babam eski, eski babamdı, ne annem eski, eskiden olduğu kadar mutluydu. Ne de ben eski, eski ki bendim yani. İçime kapandım. Babamın evde huzursuzluk çıkardığını gördüm. Sürekli huzursuzluk çıkarıyordu evde. Geceleri anneme tartışmalarına bize şahit oldum. Ve sonra güçlü olup ayakta durmaya çalıştım. Ders çalışıyordum ama evdeki huzurlu sorsamdan dolayı bir şekilde kendimi toparlayamıyordum. Bunun için de bir anda içeriden kurtulmaya çalışıyordum. Babamın yeni halini bir türlü kabul edemedim. Bir türlü kabul edemedim onu. Hiçbir zaman... Bir türlü yükselleştiremedim. Annem bu durumlara, bu tartışmalara daha fazla dayanamadı ve bir ve terk etti. Üstelik benim üniversite sınavıma iki hafta kala. Peki neler hissettiniz? Biraz daha açar mısınız lütfen? Neler hissettim? O gün evden çıktım. Ara ara alkol aldığımı söylemiştim ya. İşte o gün biraz dağıttım. Sabah oldu, uyandım ve kararım verdim. Kesinlikle ve kesinlikle bu evden ve bu şehirden kurtulacaktım. Benim için artık başka öyle ev yoktu. E İştahlı puan türünden, iç, mim iç mimarlıktan, iç mimarlığı öğrenci alan Hazreti Üniversitesi'nin Üniversitesi'nin... Orayı kazanmak istedim. Manisa'dan kurtulup bir şekilde Ankara'ya Ace okumaya gidecektim. Kendime yeni bir yaşam kurmam gerekiyordu orada. Annemin de evden gitmesi artık beni eve bağlayan bir şey kalmadığı için babamı da kabullenem iyice. Ondan hani neredeyse nefret etmeye başladım. Artık iyice çekilmez hale geldi. Üst, üstelik, üstelik kardeşimin de evden gitmesi, annemle gitmesi bunu bir kat daha artırdı. Beni artık babamın yanında tutacak hiçbir sebep yoktu. Daha doğrusu o bu şehirde tutacak bir sebep kalmamıştı. Sonra, peki sonra biraz daha devam edin sen. Sınavlardan başarılı bir sonuç aldım ve planımın ilk aşamasını gerçekleştirdim diyebilirim. Düşünebiliyor musunuz? Artık istediğim bölümdeydim. Hacette, peş mimarlık. Artık kendi başıma, kendi ayaklarımın üstündeydim. Bir şekilde sıkıntılardan uzaklaşmıştım. Artık sıkıntılardan uzak, yeni bir yaşam sürmeye başlamıştım. Hem çalışıp hem okudum. Okulumu bitirdim. Okuldayken bir kız arkadaşım vardı. Eşim, şimdi şimdiki eşim. Evlendik. Ve bugün işte şimdi buradayım. Peki Arkova'nın geçmiş yaşantınla alakası var mı? Bunu hiç düşündün mü? Ee, aslında evet düşündüm diyebilirim. Nasıl söylesem? Ben de açıkçası ben de ileride babam gibi olmaktan korkuyorum. Ya annem gibi eşim de beni terk ederse? Bu soruyu düşünmekten, onun beni terk edeceği düşüncesi aklıma geldikçe kahroluyorum. bitiyorum bir şekilde sinirleniyorum ve bu benim kendimi alkol'e vurmana neden oluyor. Bazen şöyle söyleyeyim çok neşeli oluyoruz ama bir anda ne oluyorsa beni terk edeceği düşüncesi aklıma takılıyor ve inanılmaz agresif, sinirli tavırlar alıyorum ve bu onu çok üzüyor. Ve bu da benim evden uzaklaşmama kendimi iş giye vermeme neden oluyor. Bu da bu hareketlerim, bu davranışlarım, alkol almam eşimin üzülmesine sebep oluyor. Ve huzurumuz aşırı derecede bozuluyor. Ben de tekrar başa dönüyorum. Ya beni tekrar yine terk ederse, ya aynı şeyleri tekrar yaşarsam diye düşünüyorum. Ve tekrar ilişkiye vuruyorum. Yani bir kısır evet. döngü oluyorum. Evet, anlıyorum. Geçmişte anne babanızın ayrılması ve bazı sıkıntılar yaşanmış olmanız sizi derinle etkilemiş olmalı. Evet, evet, aynı öyle. Geçmişte yaşadığınız problemler, anne babanızın ayrılması, yani bu gibi sorunlar, mesela diğer çiftlerin de sizin de illaki aynı problemleri yaşayacağınız anlamına gelir mi, bunu hiç düşündünüz mü? Yani, şöyle söyleyeyim, açıkçası düşünmedim ama şöyle söyleyeyim. Bence herkes böyle olacak diye bir şey yok. Evet Murat Bey. Bu konuştuklarımızı biraz daha düşünmenizi rica ediyorum sizden. Zaten bu haftalık seansımızın sonuna geldik. Bu konuştuklarımızı hayatınızda biraz daha irdeleyin, uygulamaya çalışın. Yani sizin için önemli olan noktaların. Aslında e, bu hareketlerinizle daha çok kendinizden uzaklaştırdığınızın farkına varacağınızı düşünüyorum. Evet, sağ ol, anladım. Bu konuda biraz daha siz düşünün, haftaya tekrar görüşelim. Tamam, anladım. Görüşürüz, haftaya görüşmek üzere. Merhaba, Murat Bey hoş Buyurun güzel. Nasılsınız, ne yok? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? konuştuklarınızı düşündünüz mü? Evet, düşündüm ve bazı kararlar aldım. Evet, adınıza sevindim. Ne gibi kararlar? E, artık, açıkçası kadar içmiyorum. E, eşimle, çocuğumla daha fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Zaten siz sorun, söyledikten sonra tekrar düşündüm. E, annem, babamın yaşadığı sorunları, bizim de e, tekrar yaşayacağımız diye bir kural yok. Bu, bu kararların tüm hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Değişim için bazı kararlar almanız çok iyi. Sizin açınızdan sevindirici. Ve terapinin de işe yaradığının bir göstergesidir. Evet evet kesinlikle terapi gerçekten işe yaradı. Sizinle konuştuktan sonra eşimle tıpkı tanıştığımız ilk günkü gibi aynı heyecanlı yaşıyoruz. Beraber daha çok vakit geçiriyoruz. Oğlumla oyunlar oynuyorum. Onu parka getiriyoruz. oyun oynarken biz de arada eşimle sohbet ediyoruz. Bu durumun hep devam etmesini istiyorum. Eşiniz, eşiniz ve çocuğunuzla daha çok vakit geçiriyor olmak sizi gerçekten mutlu etmiş. Yetmez mi efendim? Uzun zamandır neredeyse hiç huzurumuz yok. Ayrıca eşimi kaybetmekten korkarken ondan uzak kalmak şu anda bana hiç akılcı gelmiyor. Böylesi daha iyi. Ama bir şey merak ediyorum. Bu durumun hep devam etmesi için ne yapmalıyım? Bütün evlerini değiştirebiliriz sen. Yeter ki öncelikle kendisini değiştirebilsin. Ve en önemlisi de en az bir kişiyi yetkileyebilsin. Yani siz belli ki zaten değişim kararını almışsınız. Eşinizle de güzel vakit geçirdiğini söylüyorsunuz. Demek ki eşiniz de sizinle birlikte, yani size yardımcı oluyor. Yani ve haliyle artık evlenesiz yön veriyoruz. Evet, gerçekten öyle. Ee, Eskiye nazaran eşimle çocuğumla beraberken e, tüm sıkıntıları unutuyorum. E, dünya umurumda olmuyor. Sanki dünyada Sadece biz varmışız gibi geliyor. Sizin ve ailenizin adına gerçekten sevindim. Peki arkadaşı içkişleriniz nasıl? Bu aralar daha seviyeli. Benim tahminlerimin aksine iyice de kuvvetlendi diyebilirim. Hatta dostluğumuz kat kat arttı. Ben böyle olacağını açıkçası tahmin etmiyordum. Bir problemi ortaya çıkaran insanoğlu istediğinde bir problemi yani ortadan kaldırabilecek güce de sahiptir. Ki sizin durumunuz da böyle. Yani arkadaşlarımızla bu ortamı kuran da sizdiniz daha seviyeli bir hal almasını sağlayan da sizsiniz. Yani yeter ki siz bunun farkına varın. değiştirebileceğinizi farkına varın. Danışmaya geldiğim zaman terapinin açıkçası sonuç vereceğini düşündüm. Fakat e, bu derecede olacağını hiç tahmin etmedim. Gerçekten konuşmaya, derdimi anlatmaya ihtiyacım varmış. Meğer neleri kafama takmışım da aslında çözümüm bende, geçmişimde olduğunu bir türlü fark edememişim. Bunu fark etmiş olmanız gerçekten sizin için çok büyük bir adım. Umarım hayatınıza da bunu uygularsınız. İnşallah. Öyle umut ediyoruz. Bugünlük süremiz daralıyor. Başka söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Şimdilik yok. Zaten çok mutluyum. O zaman diyorum ki biraz seanslarımıza ara verelim. Ama ne zaman Başlayacağını, yani aralığınız süresini siz belirleyin. Aldığınız kararları hayatınızda uygulamaya çalışın lütfen. Ve yani olumlu da olsa, olumsuz da olsa bana geri dönün Tabii ki. Tekrar görüşürüz. Ee, söylediklerinizi uygulamaya çalışacağım ki uyguluyorum da zaten. Beni dinlediğiniz, <gülüyor> bu konu hakkında ben de farkındalık yaratan için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu değişim için sizin adınıza ben de çok sevindim. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. iyi günler. İyi günler.